Hocam maaştan zekat verilir mi? Bir insan nisap miktarı mala ulaşmış ise o insanın ister maaşından isterse malik olduğu malın kendi cinsinden zekatını vermesinde herhangi bir sakınca yoktur. Maaş nedir? Kişinin helal kazancıdır. İşçi ise almış olduğu ücret kişinin helal kazancıdır. Helal kazanç olduğundan dolayı ister maaşından, ister ücretinden veyahut da malik olduğu malın cinsinden zekatını vermesine bir sakınca yoktur. Ancak zekat verirken burada asıl olan nisap miktarı mala malik olması gerekir. Ne demek istiyorum nisap miktarı mal? Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre... Bir kişinin nisap miktarı malı olması için 80.18 gram veya ona denk bir para veya ticari bir mal olması gerekir. Biz bunu basite alalım. 80.18 gram diyelim ki 10.000 lira etsin. 10.000 lira çünkü altın fiyatını bilmiyoruz sormadık da. <gülüyor> 10.000 lira malı olan bir kişi borcunu ve asli ihtiyaçlarını çıktıktan sonra bu adam da devlet memuru. Zekat vermek isterse maaşından verebilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Ama 10 bin lira malı yok bu insanın da. 5 bin lira malı var. Maaşından zekat vermek istiyor. Bu zekat olmaz. Niye? Çünkü zekat kendisine farz olmamıştır henüz. Zekat kendisine farz olmadığı için vermiş olduğu zekat değil, sadakadır. Allah da onun sadakasını kabul eder. Verilen bir malın zekat olarak geçerli olabilmesi için nisap miktarı mala sahip olması gerekir. Ondan sonra verilen zekat olur. Ha yıl dolması, yıl dolması zekat vermenin vacip olması içindir. Henüz yılı dolmadan, değil mi? Diyelim ki 11. ayın birinde 10 bin liramız oldu. 80.18 gram altınımız oldu. Tamam biz 11. ayın ikisine zekat verebiliriz, verilebiliriz ama zekat bize farz mı henüz Hayır farz değil. ya 11. ayın biri diyelim ki 2018'e geldiğimiz vakitte zekat vermemiz farz hale gelir. Bir sene geçtikten sonra. Bir sene geçtik ama henüz bir sene geçmeden, zekat farz olmadan önce de verebilir miyiz? Evet. Nisap miktarı mala sahip olan kişi önceden de henüz yılı dolmadan da zekatını verebilir. Bu zekatı ister maaşıyla ödesin, ister ücretiyle ödesin, isterse oradan bir meblağla ödesin, zekat olarak geçerli olur ve sahiptir.